Barnes'ın Elmalı Pastası Bir yaz Barnes çiftliğe bir çift kaz getirdi. Bunlar yanlarına yaklaşına korna çalıyormuş gibi ses çıkaran güzel beyaz kuşlardı. Barnes onlara... Civarda fazla hırsızlık olayları yaşandı. Sizin işiniz çiftliğe bir yabancı girecek olursa beni uyarmak olacak. Ben de meyve bahçemde gezinmenize izin vereceğim dedi ertesi gün barnes arpa biçmeye gittiğinde iki adam bir kamyonla çiftliğe girdi etrafta kimse olmadığından emin olduktan sonra domuz ahırına girdiler ve domuz yavrularını çıkarmaya başladılar domuzcuklar bağırdılar ama sesleri yandaki meyve bahçesindeki kazların bağırtılarının yanında cılız kalıyordu kazlar vaa diye bağırdılar ve kanatlarını çırptılar Öyle hızla tel örgüye doğru koştular ki... ...onu yırtıp geçtiler ve... ...son domuzcu kamyonun arkasına sokmaya çalışan adamlara doğru atıldılar. Adamlar domuzcukları bırakıp kaçmaya başladılar. Barnuz çok memnun oldu. Ancak sonbahar geldiğinde... ...meyve bahçesi elmalarla dolup taştığında... ...kazlar elmaları toplamak isteyen Barnuz'ın da... ...bahçeye girmesine izin vermeyeceklerdi. Barnuz adil bir insandı. Peki dedi. Biraz kırmızı elmayı hak ettiniz doğrusu. Ben de elmalı pasta yemeden idare edeceğim. Ama yalnız bu seferlik.